gün e, belki biraz e, ağırlaştıracak konuyu e, bir e, çerçeve atmayı düşünüyorum. E, şimdiye kadar ki e, çerçevemiz yavaş yavaş e, biliyorsunuz görsel e, sanatlara doğrudan doğruya değinmediğimiz özellikle Spinoza e, felsefi alandı tabii. E, konumuz açısından bazı çizgiler yakalayabilir miyiz bu felsefeden diye e, bir sorgulamamız olmuştu. E, konumuz hatırlıyorsanız e, bakış açısıydı o sıralarda. E, ve ardından Vertov'la e, Ziga Werthoff'la e, imge üretimi konusuna girmeye başladık bugün zorunlu olduğunu düşündüğüm bundan sonraki sekansların zorunlu kıldığını düşündüğüm bir düşünür aracılığıyla belki ona bir dönüş yaparak normal programımızın dışında bir düşünerek kanta doğru ha bazı değinmeler yapmak istiyorum. Kant çoğunuz biliyorsunuzdur. Estetik sözcüğünü bir anlamda doğrudan doğruya değilse bile Kant'ı takip eden başka bir düşünür. Alman düşünürü Baumgartner'dir. Estetiği bir bilim olarak. ...ele almaya çalışmak. E, Baumgart'ından önce biliyorsunuz... ...Kant estetiği diye bir şey var. E, ve bütünüyle Kant felsefesinin... ...atmosferi içerisinde... ...Alman idealizminin... E, ...estetiğe verdiği önem. Yani sanat felsefesine... E, ...verdiği önem. O... E, ...program içerisinde... E, ...başlıyor. Kant'ın... ...doğrudan doğruya bir estetik yazmadığını biliyoruz ama Alman felsefesinde tartışıldığı biçimiyle estetiği ve sanat felsefesini temellendirdiğini söyleyebiliriz. Buna karşın yani estetikle doğrudan bağ olan bir düşünce sistemine e, ...sahip olmasına karşın... E, ...kanto okumak pek zevkli falan değildir. E, yani... ...kalkıştığınızda baya... E, ...kasetli bir felsefeyle... E, ...zor bir anlatımla... E, ...oldukça çetrefil... ...ve sıkıcı diyelim... E, ...bir havayla. Çünkü kendisi protestandı. E, İnaşlı bir protestandı. E, ama bu onu, onun felsefesini okumaktaki kasvetli havayı dağıtacak bir yol vardır ee, bu yolu işte birazcık takip etmeyi e, ve bir tartışma açmayı e, düşünüyorum bildiğiniz gibi en az Spinoza kadar e, sistematik bir düşünür olduğu e, apaçık e, yani bir sistem kurucusudur e, Tantik e, ama Spinoza'dan e, farkı pek de gayri resmi bir düşünür olmaması e, üniversiter aygıtla çok iç içe özel bir düşünür değil e, Kant e, Tübingen'deki kürsüsünden dışarıya hiç çıkmamış olan Königsberg'deki e, Journey'nin dışında e, Kant'ın e, ilk bakışta bütün yaptığı sanki e, tuhaf iki nosyonu e, felsefenin içerisine ya da genel olarak felsefenin içerisine dahil e, etmiş olması. E, birisi mahkeme nosyonudur, mefhumudur. E, i̇kincisi ise eleştiri e, mefhumudur. Yani e, Kantın çok radikal bir şekilde e, felsefesini üç eleştirisinde açtığını e, görüyoruz. E, üç kitap e, bölünmüş e, haliyle 15-20 yıllık bir e, süreç içerisinde verdiği üç kitapta. E, birincisi yürüyorsunuz. Salt aklın ya da saf aklın. E, yalın aklın eleştirisi ikincisi pratik aklın e, eleştirisi, üçüncüsü ise yargı gücünün e, eleştirisi şimdi eleştiri ne demek? E, bunu kavrayabilmek için yani esas e, aksını oluşturan düşüncesinin, kant düşüncesinin aksını oluşturan eleştiri mefhumunu kavrayabilmek için kantın her tarafa ee, mahkemeler dikmeye çok düşkün olduğunu ee, söylememiz lazım ya da hatırlatmamız lazım. <gülüyor> Mahkeme dikiyor yani tümüyle lejislatif e, yasa koyucu bir akıl mefhumuna salt kendi kendini e, ayakta tutan ve yargılayan bir akıl mefhumuna e, nasıl erişeceğiz? Kantın derdi budur. Tabi ayrıntısına çok fazla girmeyeceğim neden her tarafa bu adam ısrarla mahkemeler dikmektedir çünkü felsefe alanı felsefi tartışmalar alanı ona bir kendi deyişiyle kamp yani bir savaş meydanı gibi görünüyor bir tarafta işte dogmatikler var rasyonalistler var Spinoza, Leibniz. Bunlar bilginin doğuştan geldiğini söyleyen felsefeler. Öte yanda onların can düşmanı tabi Anglo-Sakson düşünürleri. Hume ve Locke. Ampiristler. Kabaca söylemek gerekirse Kant'ın Değişince e, Rasyonalistler dogmatiktiler Spinoza da dahil e, Olmak üzere Çünkü onların düşüncesinde Akıl Yargı veremiyordu Bir dokmaya bağlıydı Bu dokma kendisi de olsa bile Akıl kendi kendine eleştirecek şekilde dizayn edilmiş değildi ee, bu e, felsefelerde. Descartes felsefesinde e, diyelim Spinoza'de ve e, en çok tanışık olduğu tabi Kant'ın, e, Leibniz e, bir tür e, Kant'ın ihtiyaç duyduğu sentetik mantığı e, üretmeye ve biçimselleştirmeye çalışan. E, düşünür olarak ve buna matematiksel bir yöntem kazandırmış olan e, düşünür. İkinci olarak e, Hüm hakkında e, beni dogmatik uykumdan uyandıran kişi diyordu. E, çünkü Hüm ısrarla <gülüyor> e, Spinoza'da falan bulduğumuz töz gibi düşünür. E, akla dışsal olan yani insan aklına öznelliğe dışsal olan e, varlık anlayışlarının hiçbir ontolojinin temeli olmadığı düşüncesini çünkü bizdeki fikirlerin e, kendi dışlarıyla e, temas etmelerin tümüyle bir tür e, algılamadan geçmek zorunda olduğunu önce bir algılama olacaktır Ardından bunun fikirleri, algılamanın üzerinde temellenen fikirler e, oluşabilir. Dolayısıyla töz diye bir şeyi algılamadığın ölçüde, ki algılamıyoruz e, böyle bir şeyi, bu fikir tümüyle bir fikmensizdir, yani bir uydurmadır. E, olsa bile bunu bilemeyiz çünkü önce algılamamız gerekir Hüm'ün bütün felsefesinin özeti açıkçası bu bunun pek de bir felsefe olmadığını bir tür uyarı olduğunu nominalist bir uyarı olduğunu ve rasyonalistlere karşı bir polemik olduğunu görüyoruz E tabi Kant Hüm gibi bir felsefeciyi okudukça kıvranmaya başlıyor eğer e, hümün dediği şey, işte nedensellik konusunda, kategoriler konusunda, e, salt algı ve izlenimlerden e, başka bir fikir oluşturucu, iddia oluşturucu e, materyal e, bulamadığımız söylenirse, bütün akıl cihazının çökmesi. E, akli olan her şeyin çökmesi dünyanın akla gelirliğinin çökmesi tehlikesi var Hümi pek sevdiğini söyleyemeyiz dolayısıyla ama bu meydana okuyuşa karşı bütün rasyonalist cihazı değiştirmeye ve bunun içinde bir mahkeme oluşturmaya karar verdiği anlaşılıyor felsefesinin belli bir noktasında ve esas üç kitabı yani e, akla ve yargı gücüne değişik veçeleriyle e, ilişkin e, olan eleştirileri, üç eleştirisi e, ortaya çıkıyor. Bunun temel bir varsayımı var. E, tabi Kant'ın e, kafasında. <gülüyor> Dogmatiklerde akıl Biraz önce söylediğim gibi dışsal bir cihaz. Özneye içsel, içkin bir cihaz değil. Dolayısıyla kendi kendini başkalarına yargılatıyor. Dışsal bir varlığa yargılatıyor. Aşkın bir akla yargılatıyor söz gelimi. Ya da Tanrı'ya yargılatıyor. Ve bu e, tutumumda da e, Kant'ın değişince bir samimiyetsizlik var. E, ampiristler ise e, tam aksine doğaya yargılatıyorlar. Yine dışsal e, bir şeye. Oysa e, Kant açısından eğer düşünürseniz, Eski Yunan'da pek o kadar sağlam gelişmemiş bir mefhum e, belirginlik kazanıyor Kant'la birlikte. Bu da doğa ile şeyin e, kültürün ayrımına, e, karşılıklığına e, tekabül ediyor. Bu açıdan e, gerçekten Kant'ın ilk struktüralist olduğu e, söylenebilir. İlk yapısalcı. Evet düşünür olduğu da e, söylenebilir. E, basitçe şöyle düşünebilirsiniz. <gülüyor> e, doğa açısından söz gelimi bir insan e, ne zaman yetişkin olur? Bunu e, sordu oluyor e, Kant'ın. Elbette çocuk yapabilecek yaşa geldiğinde. Ama kültür açısından yetişkin olmak öyle çok kolay bir şey değil daha. on fırın ekmek yeme e, gerekir hiç kolay değil diyor bunu özellikle aydınlanma üstüne e, e, yazdığı ünlü metinde aydınlanma sorusuna nedir e, e, verdiği cevap e, aydınlanma ve devrim konularını e, tartıştığı ileri geri bir dille gerçekten tartıştığı o metinde bu ortaya çıkıyor insan gerçekten akla sahip bir yeti olarak sahip olmasına karşın bunu kullanamıyor akla uygun yaşayamıyor yetişkin değil çünkü kültürel açıdan aydınlanma projesini de tümüyle temellendiren zaten böyle bir fikir olacaktır ve ...kant üzerinde... E, ...Hüm'den de çok... E, ...etkisi olmuş... ...bir başka... E, ...düşünür ya da Letris'te... E, ...aittir... ...Ruso'nun büyük ısrarına... ...tabii... ...Ruso'nun... ...bir tür anti kültür... E, ...saldırısı düzenleyen... ...Ruso'nun kant üzerindeki büyük etkisini... ...düşünüyoruz... ...peki ne demek... ...çıkar yol e, nedir... E, Akıl ancak kendi yapıp etmelerini, kendi üretimini başka hiçbir şeye yargılatamaz halde, tek başına kaldığı zaman, tek başına bırakılabildiği zaman olgunlaşacaktır. Yani yapıp ettiğini kendi sorumluluğu içerisinde kendi kendini yargılayarak denetleyebilecektir. Ee, bol kavramları eleştirmesi gerekecektir. Kendisine bol gelen e, ütopik gelen e, dışsal olan e, kavramları kolay kolay sözgelimi tözden falan filan bahsetmeyecektir. Ee, yoksa Spinoza'nınki gibi tehlikeli tanrı tanımaz bir felsefeye düşme. Ee, tehlikeniz var. Ee, tabi bu Kant için bir Tehlike kant açısından bir ee, Tehlike <gülüyor> Dolayısıyla bir felsefenin e, Aklın eleştirisini Mutlak e, Ve sağlam bir eleştirisini Tesis etmesi e, Gerekir Eleştiri felsefesi de e, Bu demektir zaten <gülüyor> birinci e, kitaba baktığınızda işte, saf aklın ya da salt aklın e, eleştirisine <gülüyor> insan zihninin yetilerini tartışmakla başladığını e, görüyorsunuz insanın zihni neye muktedirdir diye soruyor e, hangi afekler e, insan zihninde e, işlemektedir bunu bir tasnif etmemiz gerekir diyor e, insanda üç yeti insan zihninde ama aklında değil e, üç yeti ayırt ediyor e, bunlara gerçekten birinci anlamda yetiler diyebilirsiniz aklın yetileri değil zihnin yani mensin yetileri e, bunlardan birincisi bilme yetimizdir insan bilen varlıktır. İkincisi isteme yetimizdir. Arzulama, arzu duyma. E, yetimizdir. Üçüncüsü de e, haz ve e, acı duyumlarını hissetme. Hissetmeyi aktif olarak alıyorsunuz. E, yetimizdir. Bu e, üç yeti e, Değişik kombinasyonlar içerisinde, kombinasyonlar içerisinde her biri kendi özgürlüğünü ve kendine özgü yapısını taşımaktadır. Şimdi o yapıları biraz Kant'a gören ayrıştıralım. Kant için bilme yetisi... Üç unsur arasındaki bir bileşimdir. Bir strüktürdür, bir yapıdır, bir formdur diyelim. Ee, özne, nesne, bilen özne, bilinen nesne ve bilen öznedeki bilinen nesneye dair tasarım. Reprezentasyon yani. Kendisine sunduğu şey, ee, nesnesinin özneye sunduğu. Ee, şey <gülüyor> ve Kant diyor ki e, öznedeki e, tasarım objesine yani nesnesine uygunluk gösteriyorsa yani bir tür korespondansı varsa tekabül ediyorsa bu bilmek demektir biliyorsunuz demektir en geniş anlamıyla <gülüyor> İkinci yeti de yine özne, tasarım ve e, nesne arasındaki farklı türden bir strüktür, farklı türden işleyecek bir e, yapıdır. İlkinde uyum söz konusu iken e, bu kez e, bilen öznedeki bilinen nesneye dair tasarım o şeyin bilinen şeyin kendisinin değişmesine, değişime uğramasına sebep olur. Bu arzulama yetisidir. Biraz karmaşık göründüğünü biliyorum ama basitçe aslında şunu diyor. Çok fazla kafanızı karıştırmayın. Eğer bilen öznedeki tasarım nesneyi üretebiliyorsa neden olabiliyorsa kafasındaki bir tasarıma göre bir şey yapmış oluyorsun. Bu arzulama yetisidir. İleride daha açıklık kazanacağını e, düşünüyorum. E, üçüncü yeti de yine özne, nesne ve tasarım arasındadır. E, ama yine farklı bir yapıdır. E, bilen öznenin kafasındaki tasarım, zihnindeki e, tasarım e, öznenin yetilerini arttırıyor veya azaltıyorsa yani gücünü Yaşam gücünü arttırıyor ve azaltıyorsa, bu, bu fikre zaten Spinoza'dan e, alışıksınız. Bu da haz ve acı duyumu e, yetisidir. Elbette <gülüyor> birinci kitapta aklın saf teorik kullanımını tartışmaya e, girişecektir. E, ve öncelikle bilme yetisini ayrıştırmaya başlıyor. E, incelemeye, inceleme altına aa, almaya girişecektir. E şimdi bir tasarım nedir? Ağaç, yeşil, aa, renkler, bunların her biri tasarımlardır. Kafamızdaki tasarımlar. Aa, Kant diyor ki, aa, tek bir tasarım, kafamızdaki tek bir tasarım, bilme yetimizi doyurmayacaktır. Bilme yetimizi asla doyurmayacaktır uyurmayacaktır. Çünkü yeşil demek bir bilgi oluşturmaz. Ama ağaç yeşildir dediğinde yani en az iki tasarımı bir araya getirdiğinde ya da bir tasarımın ötesine e, geçebildiği ölçüde bir bilgi bir bilme edimi e, oluşacaktır. Ağaç yeşildir bir bilgidir ama ağaç tek başına bir imge olarak bilgi falan değildir diyor. Ee, i̇ki tasarımı bir araya getirmek ya da en az iki tasarımı bir araya getirmek elbette bir birleştirmedir. Kant'ın suntesi sun ya da sentez dediği ee, şey e, <gülüyor> ve e, bir sentez e, İki biçimde olabilir, iki tarzda olabilir. Burada Kantın çok radikal bir şekilde kullandığı eski bir terimi, a priori terimini devreye sokmamız lazım. Nedir a priori? A priori basitçe Kantın dilinde ve daha öncekilerde deneyden önce ya da deneyden bağımsız demektir. A priori o demek. A posteriori yaşantıya bağlı olan demektir. Yani deneyimimize, yaşam deneyimimize bağlı olan demektir. Bundan başka da bir anlamı yoktur a priori sözcüğünün. Ama burada çok radikal bir önem kazandığını, bir işleş haline e, gelmeye başlayacağını göreceğiz. Çünkü Kant şöyle bir şey e, diyor. Ağaç yeşildir. E, bu bir bilgi. Ama bilme yetisini bu doyurmaz diyor. E, Akıl henüz Bilinen şey üzerine yasa koymaya, bilinen şeyi yargılamaya girişmiş değildir ki ağaç yeşildir bilgisinde. Çünkü ağaç tasarımı ile yeşil tasarımını bir araya getirirken ağacı bir tür deneyim objesi olarak, bir tür eksperiyens içinde alkılıyoruz. A priori bir bağ kuramıyoruz. Şimdi apriyori'nin iki özelliği var. Biraz daha ince şeyimizi tartışmamızı. Birincisi apriyori olan zorunludur. İkincisi, apriyori'nin ikinci özelliği, apriyori olan evrenseldir. Yani her zaman her yerde aynıdır. Neden akıl doyuma ulaşmayacaktır, doymayacaktır bunda yeterli bulmayacaktır ee, böyle bir şeyi ee, çünkü e, zorunluluk ve e, evrensellik ağaç yeşildir tipinden bir e, yargıda söz konusu değildir ne e, bütün ağaçlar yeşildirler evrendeki e, ne de e, ağaç yeşilse zorunlu olarak yeşildir ee, peki a priori bir yargı nasıl mümkün olabilir bir yargı demeyelim a priori bir yargı şöyle de mümkün e, olabilir dik açılı bir üçgen üçgendir dediğinizde. yani e, tasarımın bir parçası zaten önceden postülah olarak konulmuş e, halde olduğunda elbette dik açılı bir üçgen üçgendir buna analitik yargılar Diyor bir tasarımı bölüp bir özelliğini o tasarıma yeniden aa, yüklemek. Bu sentetik bir yargı değildir çünkü iki tasarımı birleştirmez. Aa, dik açılı bir üçgenin üçgen olduğunu aa, gösterir sadece. Aa, bu da doyurucu değildir elbette. Kant şöyle bir yol tercih ediyor. Aa e çizdiğim şu çizgi diyelim beyazdır bu zorunlu değildir Evrensel de değildir e, çizilen e, çizgi zorunlu olarak beyaz değildir başka bir renkte e, olabilirdi ve e, çizilmiş bütün çizgiler hepsi beyaz değildirler zorunluluk ve e, evrensellik şartların işlemediğini e, görüyoruz. Ama diyor Kant iki nokta arasındaki en kısa mesafe bir doğru parçasıdır dediğim zaman. Bu iki tasarımı birleştirir. Doğru parçası ve iki nokta arasındaki mesafe tasarımlarını artikülü eder birleştirir. Ama bu zorunludur ve evrenseldir. Nerede çizerseniz çizim. iki nokta arasındaki en kısa mesafe e, bir doğrudur. İki nokta arasındaki en kısa mesafe zorunlu olarak bir doğru parçasıdır. Bir eğri parçası olamaz. Hı hı. E, değil tabi. Öklü diyen olmayan bir e, şeydi. Ama yok önemli değil o kadar yani Kant açısından çünkü geometri açısından düşünmüyor o bunu bir örnek verebilmek için söylüyor böyle bir şey aklı doyuracaktır ökletçi düşünen bir aklı söz kelime doyuracaktır meselesi Kant'ın başka bir değişle akıl gerçekten bilme yetisinde bir doyuma ulaşıyor mu varlığını onaylayabiliyor mu yasasını birleşmenin sentezin yasasını kendisinden mi e, türetiyor ya da kendisinden türetebiliyor mu e, basitçe söylemek e, gerekirse e, şöyle bir durumla e, karşı karşıya eskantla e, birlikte e, tasarımları Birleştirirken, sentezini e, oluştururken akıl yani zihin diyelim e, dış nesnelerin peşinde koşup duracak mı? Yoksa dış nesnelere uygulayacağı kendine ait kategorileri yani kendi gücünü keşfedebilecek mi? Kant'ın bütün sorunu e, bundan ibaret. Eleştiri felsefesi de zaten bunu uygulayacak. E, amaçlıyor. <gülüyor> Kabaca tekrarlayalım, ee, bir e, yargının a priori olması deneyden bağımsız e, olması, e, ikinci olarak da e, bir sentez oluşması, tasarımlar arasında bir sentez oluşması oluşturması e, ve e, bu sentezin e, öyle bir biçimde oluşturulması zorunluluğu ortaya konulan şey bundan ibaret bilme yetisi konusunda ardından arzulama yetisine geçiyor arzulama yetisini bilme yetisinden ayırt eden acaba nedir diye soruyor orada da bir tasarım var hatırlarsanız ama tasarım nesnenin nedeni oluyordu. Nesneye neden ee, oluyordu kafadaki tasarım, öznedeki tasarım. <gülüyor> Bilme eytisinden farkı şöyle bir noktada yatıyor. Ee, <gülüyor> Kant'ın e, yine felsefe tarihine ilkinde e, a priori mefhumunu söyledim. E, felsefe tarihinde çok radikal bir öneme kavuşturdu. Yine bir eski mefhum var. Eski e, nosyon var. E, tümüyle kendi felsefesi içerisinde bambaşka bir yere, çok radikal bir noktaya e, getirdiği bir e, nosyon bu. Bu beliriş demek. Bir şeyin belirişi ne demektir? Beliriş. E, apparitio. Latince. Ee, bir terim. Yani, Kant'ın Almancasıyla, Darstelung. Ee, şimdi beliriş, eski düşünce açısından, işte Aristocu, e, ortaçağ dogmatizmi, falan filan açısından, e, bir şeyin belirişi, şu demekti. E, beliriş, bir şeyin, kendinde neyse e, ...öyle olarak bizim tarafımızdan... ...anlaşılamama durumudur. Bunu şöyle... E, ...anlatabilirim. Öznede bir eksiklik vardır. Ve... E, ...şeyin kendisini... ...Platon'da sözgelimi e, ...gördüğünüz gibi... E, ...şeyin kendisini... E, ...bu eksikliği nedeniyle... ...öznedeki bir eksiklik, bir örselerme... ...duyusundaki falanındaki, filandaki bir... E, ...eksiklik... Yani ...bir insanlık hali vardır ki... E, biz şeylerin kendilerini bilemeyiz kolay kolay. Sakatlanmış varlıklarız. Antik düşüncede böyle bir varsayım var. Dolayısıyla öz ile görünüş arasında bir ayrım var. Bize şeyler görünürler yalnızca. Halbuki onların ardındaki esas o bölünmez öz bambaşka bir şeydir. Bunun için bir epistemeye bir bilgiye ihtiyaç vardır. Bir bilgi geliştirmeye. E, ihtiyaç vardır. Kant e, bu abitiyoyu e, bir nosyon olarak doğrudan doğruya kullanmış değildir. E, bu sözcüğü ortaya atmamın e, nedeni bu beliriş dediğim şeyin onun e, aklın bilme yetisiyle zihnin bilme yetisiyle arzulama yetisini ayırt ederken e, kullanmak zorunda kaldığı e, temel bir eski başka nosyon etrafında e, örmek gerekiyor. Bu e, başka nasyon şunu e, anlatıyor bize e, zihnin e, bilme yetisinde bilme yetisi söz, söz konusu e, olduğunda e, zihin e, bir şeyin bir e, şeyin bize belirdiği kadarıyla ne ise onunla ilgilidir. Ondan ötesiyle ilgi sahibi değildir. Şeyin kendisiyle alakalı değildir, ilgilenmez. Tek istediği şey yani kendisini doyuracak ve doyup durduğu nokta şeyin kendisinin belirişidir aparatyosudur. Bu beliriş çok eski bir mefhumla veriliyor Yunanca. Bir şeyle fenomen. Oluyor. Fenomen ya. Yani. Biz şeydeki fenomenle ilgiliyiz bilirken. Bilme yetisi e, hatırlarsanız hemen başında e, söylemiş olduğum gibi e, tasarımın Nesneyle bir uyum içerisinde olmasıyla yetiniyor çünkü bir uygunluk ilişkisi içerisinde nesnenin kendisiyle ilişkili değil ama isteme yetisi aynı şey değildir arzulama yetisi bu sefer nesnenin kendisini istiyorsun bilgisini istemiyorsun bir obje kılıyorsun kendine bir özne olarak. He. Ama sadece bilmekle e, yetinmiyorsun. Nesnenin kendisini istiyorsun. Şimdi ne demektir bir nesnenin kendisi? Bir nesnenin kendisi yine eski bir terimi kullanıyor. Numenon. Nesnenin kendisi demek bu. Düşündüğün haliyle nesne. Düşünüldüğü haliyle nesne. İstiyorsun ya kafanda o nesnenin bir fikri var demektir. Ve o nesneyi elde etmeye yönelik bir arzu duyuyorsun demektir bu kantın kendi içindeki şey dediği mefhumdur kendinde şey dediği he, mefhumdur şeyi kendinde istiyorsun şeyin kendisini istiyorsun yani başka bir değişle bilmekte de şeyin kendisini istemek söz konusu değil her ikisi birden işleyebilir Bunların, bu iki yetinin ve ki üçüncü yetidi zihnin üçüncü yetisi de haz ve acı duyma keder duyma yetilerimiz de evet. her biri zihnin üç temel aktivitesi olarak üç temel fakültesi olarak yetisi e, olarak her an işleyen şeylerdir birbirlerine yardım ederler birbirlerine malzeme sunarlar. E, çünkü e, bir şeyi önceden bilmedi, bilmeksizin isteyemezsiniz söz gelimi. İstemeye geçemezsiniz. E, i̇steyip de o nesne başınıza geldiğinde e, haz ve acı duymak e, artık söz konusu değildir. <gülüyor> ve bu e, arzulama yetisinin de e, temel bir özelliği onun da apriyori bir sentez ihtiyaç duyması. A priori sentez ne demek? isteme yetisinde. İsteme yetisinde elbette iki tasarım birbirine her zaman bağlanıyor. Nesnenin tasarımı ve onu arzulayan arzunun tasarımı. Ona yönelen arzunun tasarımı ve bu şuurlu bir tasarım şimdi kanta kadar bütün özellikle ahlak anlayışları şunu yapıyorlardı bir iyi var platonik bir iyi tepede tanrının vermiş olduğu söz gelimi ...ya da adetlerin vermiş olduğu... ...ya da size göre aklınızın... ...sunduğu bir iyi var... ...ve insanlar... ...bu iyiyi keşfedip... ...yasalarını ona göre... ...dizayn ederlerse... ...düzenlerlerse... ...ahlak dediğimiz şey oluyor... ...iyi yönetme... ...işte kurallara uyma... ...kurallara uyup uymama... ...ahlak kurallarına uyup uymama... ...bağıntısı açısından bakıyorlardı. Kant ise ı, ı diyor şimdiye kadar diyor hep objelerin etrafında döndü öznerlik. Özne. Halbuki ben gerçekten kopernikçi bir devrim yaptım. Artık nesneler öznenin etrafında dönecekler. Özneye göre olacaklar tabi isteme yetisi gibi bir mefhumu böyle e, kurarsanız bu zorunludur. Ve gerçekten de bir devrimdir. Kavramsal bir e, devrimdir. Kopernikçidir. Yani bir revolüsyondur. E, revolüsyonun yönünün tersi. E, çevrilmesi e, anlamındadır. Kant basitçe şöyle bir şey e, demek istiyor gibi bu e, <gülüyor> bu revolüsyonla birlikte, bu e, felsefi devrimle e, birlikte e, ahlak anlayışı değişmek zorundadır. E, i̇yi artık e, iyi olan şey, istenir olan, arzulanır, arzulamaya değer olan e, şey, nesnenin kendisini dayatması ile değil, bize e, Kendimizin dayattığı bir tasarım, sentezi oluşturmalıdır. Akıl bunu kendisi e, üretmelidir. Bu nasıl olacak? Biraz daha basit söylemem, yani basit biçimde söylemem gerekirse, yasa iyiye göre kendisini kurmaz. İyi zaten yasanın söylediği şeydir mu demek istiyor bir yasanın ama önemli olan bu yasayı akıl kendinde bulacak mı oradan mı ee, türetebilecek mi bunu türetebilmesinin şartları e, nedir koşulları nedir <gülüyor> ve yine e, dikkat ederseniz e, bütün e, özne tasarım ve nesne e, bağıntılarında olduğu gibi bilme yetisinde söz konusu olduğu gibi e, bunu ifade edecek bu ilişkiyi e, ifade edecek olan e, şey a priori bir sentezdir çünkü Kant sanki şöyle bir şey demek e, istiyor e, ahlaki yasayı şeyle karıştırmamak lazım Birilerinin, işte bir toplumun size söylediği zina etmeyeceksin diyor ve sen buna uymuyorsun. Zina etmeyeceksin. Ya da işte kuralları var ee, bir toplumun. Bu kurallara e, uygun olarak davranmaya ahlakilik diyoruz. Halbuki Spinoza gibi birisi e, çıkıp e, bütün bu kuralların e, aslında e, insanın özgür olduğunu yanlış olarak tahayyül eden e, dogmatik sistemleri e, oluşturduğuydı ve Spinoza çoğunu e, bunun yıktı tarihselliklerini gösterdi relativize etti e, Spinoza'dan sonra gerçekten Kant o kadar rahat olamazdı nasıl bir konusunda konunda hümdle bir derdi olduysa orada da tabii Spinoza düşüncesiyle bir e, belalı hali var. Ahlakiliğin çünkü e, ön şartı özgürlüktür. Eğer zorla uyuyorsan bir kurala, e, senin dışında bir neden seni uyduruyorsa e, bir kurala, kural önceden verilmişse, senin içinde yer etmiş değilse bu kural. Başka bir deyişle bu kuralı sen kendin koymuyorsan, kendi davranış kuralını, sen kendin a priori olarak e, koymuyorsan ahlaki bir varlık değilsin. Çünkü özgür bir varlık ee, değilsin. Ahlakiliği mümkün kılan şey doğrudan doğruya özgürlüktür. Tantın bütün aydınlanma e, düşüncesi, çerçevesi bundan oluşuyor. <gülüyor> Bu apriyori sentez peki nasıl ee, oluşacak? Ee, sanki insanın e, zihninde boş bir form halinde bulun, bulunması gerekecek. Ne demek boş bir form? Bu boş forma hemen e, söyleyeyim, kategorik emperatif diyor. Kesin buyruk diyor. Senin almadığın, birilerinden almadığın, senin kendi kendine e, koyduğun buyruk tipidir. Ve bunun da A priori olması a priori bir sentezle oluşması gerekir a priori bir sentez ne demek e, deneysel olan her şeyden önce demek şeyleri istemek Dolayısıyla şeyleri istemek nesneleri e, arzulamak e, zihnin e, bu ikinci yetisini, e, arzulama yetisini doyurmayacaktır. Çünkü nesneyi bulabilirsin, yarın elinden kaçabilir. Nesnelere yönelik bir isteme. Belki size tuhaf e, gelebilir ama isteyebileceğin tek bir şey var. İstenirliğin kendisini istemek. İstemenin kendisini. E, istemek ki bunu Hegel ileride çok bambaşka kılıklara e, sokacak ve fenomenolojisini oluşturacaktır. E, bu e, düşünce çerçevesinde istemeyi istemek de boş bir form olarak yasayı istemektir yani arzulama kendi yasana uyman başka bir şey değildir kendi yasana uymak arzulama yetisini doyurur neyin istenir olduğunu çünkü zaten biliyorsun neyin istenebilir olduğunu, istenirliği istemek de e, böyle bir şey. Nesnelerin dünyasından e, bağımsızsın ilk olarak. Zina gibi, ahlaki mefhumlar gibi falan. Filan. <gülüyor> Bu a priori e, bilme ve a priori arzulama nesnelere, dış nesnelere uygulanmayacak demek değil dış nesneleri kriteri olarak bunu e, önceden oluşturmanız e, gerekecek sadece bunu demek istiyor çünkü bütün bilgi aslında somut olarak somuta e, girildiğinde dış nesnelere uygulanır ve arzulama da her zaman dış nesnelere yöneliktir. Yüksek formu ama bunun üstün yeti formu, üstün formu biçimi dediğimizde yasanın arzulanır olmasıdır. Yasanın dediğini. Ama bu yasa boş bir emretme kipinden başka bir şey değildir. Boş bir buyruk kipinden başka bir şey değildir. Çünkü herhangi bir şeyden bahsettiğinde bu yasa, herhangi bir şeyi istemeden bahsettiği anda özgürlük ortadan kalkar Spinoza'nın söylediği gibi. Spinoza özgürlüğü takmadıydı. Kant ise takıyor. Protestan çünkü. <gülüyor> ve üçüncü yedi, haz ve acı duyma yetisi. Dikkat ederseniz ilk ikisinden farkı bunun nesneye İlişkin olma tarzının farklı türden e, oluşu. Çünkü öznede değişiklik yaratan tek şey o. İstemeyetisi öznede bir değişiklik yaratmıyor. Bilme Bilmeyetisi öznede bir değişiklik e, yaratmıyor. Ama haz ve acı duyma yetisinde nesnenin sendeki tasarımı, öznedeki e, tasarımı e, varoluş güçlerini azaltıyor ya da arttırıyor. Kederlendiriyor, yüzüyor, işte sevindiriyor, doyuruyor. Bunun nasıl halletmeye çalışacaktır. <gülüyor> bu yetiler de bu yetiler arasında dikkat ederseniz zihnin dünyayla gerçekten temas ettiği tek nokta burasıdır. Dolayısıyla bir arayüz Olarak düşünebilirsiniz Haz ve acı duyma e, Yetisini bir interfeys olarak e, Düşünebilirsiniz İlk iki yetiden e, Bu arayüz niteliğindeki e, Üçüncü Zihinsel yeteneği Yeti Kant nasıl ayırt etmeye çapalayacak, onu görmeye çalışalım. Şimdi de bu arayüz üzerinde ikinci türden üç yetinin daha bulunduğunu, üç fakültenin daha bulunduğunu söylüyor. Zihnin yetileri değil. Artık akla geçiyoruz. Çünkü akıl, bir öznel akıl olarak, bir öznellik olarak ancak bu üçüncü yetiyle birlikte dış dünyayla temas edecektir. Dolayısıyla akılda bir şeyler bulunmalı ki bedenin dış dünyayla teması, olaylar içerisindeki akışın falanın e, filanın ötesinde bir aktivitesi olduğunu varsayabilirim, düşünebilirim. Aklın aktif olduğunu, dolayısıyla yasa koyabileceğini, dolayısıyla düşünebileceğini varsayabilirim demek ki aklın da yetileri vardır yalnızca zihnin yetileri yoktur nedir aklın yetileri birincisi bu yetilerden e, fershtand anlama yetisidir ikincisi e, bu yetilerden imaginasyon yani hayal gücüdür imgeleme yetisidir e, üçüncüsü ise aklın ta kendisi yani fernunft dediği şeydir Akl etme yetisi. Şimdi bu yetiler, bu ikinci anlamında yetiler, zihnin yetileriyle bir üst kombinasyon oluşturanlardır. Bu kombinasyon ise kabaca tasnif etmemiş etmemiz gerekirse, onların neyle işlediğini ne ürettiklerinin bilgisiyle mümkündür. Ee, zihniyetileri yargılar sunar bize. Şeyler konusunda yargılar. Ee, ve e, kendi kombinasyonları içerisinde bizim için ürettikleri, akıl için e, sundukları, yargılanmak üzere e, sundukları şeyler üç biçimdedir. Bunlardan bir e, Birincisi, bu şeyden birincisi, konseptlerdir, kavramlar, ferstand bununla işler. Anlama yetisi, itrak yetisi, kavramlarla işler, konseptlerle, bekrife. Hayal gücü yetisi, imgeleme yetisi, adı üstünde imgelerle işler. İmgeler üretir, başka bir deyişle. Akıl ise, saf akıl ise, fernunft, yani esas yargılamak durumunda olan, idelerle, idealarla işler. Bunlar farklı şeylerdir, hiç unutmayın. <gülüyor> Ve bunlar, e, her faaliyetimizde, her düşünme e, faaliyetimizde, her üretimimizde, e, bir taraftan zihnin niyetleriyle, Öte taraftan birbirleriyle sürekli bir alışveriş içindedirler. Akıl bunların içerisinde, bu öznelliğin içerisinde düşünebilir ve kendisini yargılayabilir. Anlama yetisi bilme konusunda, zihnin bilme konusunda bize sunduğu yargıları tasarımları kavramlar haline getirir. İmgeleme yetisi, imajinasyon, imajlar haline getirir kafadaki imajlar haline getirir. Akıl ise onlardan fikirler türetir, İdealar. ide yani basitçe bir fikir değildir göreceğimiz gibi söz konusu olan. Akıl yargılama gücünü bilme yetisinde bilin, e, bilme konusunda yargılama gücünü devretmek delegasyon kime? Anlama yetisine devretmek zorundadır. E, bunu yapmazsa e, akıl e, sanki ee Bilme yetisinin sunduğu zihinsel tasarımlar, sentezler, bir ideymiş gibi e, davranırsa akıl tümüyle saçmalamaya başlayacaktır diyor. Sözgelimi şöyle önermelerle e, karşılaşacaktır. E, Tanrıyı bilmek ya da sonsuzluk ya da e, özgürlük yakalayabiliyor musunuz? neden bahsetmek istediğini özgürlük bilinebilir bir şey olsaydı paradokslar oluşmazdı akıl idelerle işlediğinde özgürlüğü bir ide bir fikir haline getirirse ya da sonsuzluğu bir ide bir fikir olarak aa, algılarsa Kant'ın işte o ünlü dört antinomisine düşürecektir bu dört antinomi saymayayım Hepsini. Ama dünyanın bir başlangıcı vardır, bir sonu vardır. Söz gelimi. Ya da bunun tam tersi. Her ikisini de akıl onaylamak zorunda kalır. Eğer anlama yetisine devretmezse yetkisini bilme konusunda. Ama arzulama konusunda yargı vermek zorunda olan mutlaka akıldır. Yani otoritesini hayal gücüne ya da anlama gücüne, anlayış gücüne, itrak e, kapasitesine devredemez. E, öyle bir durumda da, daha önce söylediğimiz tipten paradokslara e, düşünür. E, söyleyeyim ki, Aristo'daki anlamında değildir e, kategorilerin. E, Kant'ın yeniden organize edişi. Hatırlarsanız bir şey söylemiştim. A priori bir sentezle oluşan bir yargı deneyim nesnelerine uygulanmak içindir. Aslında. Çünkü deneyim nesnelerinden başka nesneler de yoktur. yüzünde. Gül vardır. Gül kırmızıdır. Bu türünden bir bilgi Oluşturursunuz. Bu kendi içinde bizi doyuracak değildir elbette aklı ama e, farklı bir biçimde de düşünebilirsiniz e, e, durumu sözgenin bilim açısından e, düşündüğünüzde e, su yüz derecede kaynar gibi bir şey e, suyun yüz derecede kaynadığından eminsinizdir. Her koşulda, her yerde suyun 100 derecede kaynadığından. Halbuki su bir deneyim ee, nesnesidir. Ee, peki akıl doymuyor mu bununla? Doyuyor şeye göre. Çünkü bu yasayı kendisi koymuştur. 100 dereceyi, 100 derece mefhumunu, derecelendirme mefhumunu bu yasayı kendisi e, koymuştur. Dolayısıyla. Bilme yetisi doyuma e, ulaşacaktır. Yasayı koyan akıldır. E, böyle bir durumda. Ama ne ölçüde e, akıldır? E, i̇tirak yetisine Fershtan'da, anlama yetisine otoritesini bıraktığı e, ölçüde. E, <gülüyor> Şimdi bir kategori ne demek? Kategori olası bütün deneylerin toplamı demektir. Böyle tuhaf bir şey. Garip bir nosyon. Olası bütün deneyler. Yani dikkat ederseniz şu yargılarda işte gül kırmızıdır. Bu gül kırmızıdır. Türünden. Yargılarda ne bütün güller kırmızıdır ne de Kırmızı olan bu gül zorunlu olarak kırmızıdır. Sınırlandırılmış bir kavramla karşı karşıyayız. Gül ve kırmızı dediğimizde dikkat ederseniz. Böylece gülle, gül kavramından daha geniş bir kavramın içerisindeki gül olmayan çiçekleri dışlayarak bunu söylemiş oluyorsunuz. Daha geniş bir kavram çiçek kavramı gül kavramını içerecektir. Ee, buna göre. Ya da bir arslanı, e, arslan nosyonunu, e, daha geniş bir hayvanlar. Onları da içerecek olan, e, başka bir e, nosyon canlılar. E, bu dışlama ilişkisine dikkat edin. Aklınızda e, bir tutun. E, Sinoza'nın ünlü sözü, geliyor. Her belirleme olumsuzlanıdır çünkü. Başka bir alanı dışlayarak bir şeyi tespit ee, ediyorsunuz. Gül kırmızıdır yargısı dolayısıyla kendinde bir şey, kendinden bir şey dışlıyor. Kırmızı olmayan gülleri dışlıyor. Önce çiçekleri varsaymıyor, öteki çiçekleri varsaymıyor. Yani evreni varsaymayan evrenin tümünü varsaymayan bir anlayıştır yargının işleyiş anlayışı. Peki mümkün olan bütün deneyimler gülün nedeni vardır sözcüğünü düşünün. Bu a priori'dir. Çiçeğin nedeni var dediğinizde bu da a priori'dir. İşte mümkün olan her şeye uygulanabilecek kavram türüne kategori diyor. Kendisi üçer üçer dizerek 12 tane kategori tespit ediyor ama bambaşka bir listede çıkarabilirsiniz. Keyfinize göre. Ama tek bir şartı vardır ve zor bir şarttır. Mümkün bütün deneyim nesnelerine objelerine tasarımlara uygulayabileceğiniz olan kavramlara her şeyin nedeni vardır söz kerim. Yani Gülün nedeni vardır. Her şeyin nedeni vardır. Söz. Nedensellik kategorisi söz kerim. Ya da totalite, bütünlük evet, kategorisi. Ya da sınır, her şeyin sınırı vardır. Bütün deneyimin objesi olabilecek her şeyin bir sınırı vardır. Her şey sınırlıdır böyle bir dizi bir dizi her şey zorunludur sözgelimi zorunluluk kategorileri böyle e, türetiyor mümkün olan bütün deney objelerine evrensel ve zorunlu olarak e, uygulanabilecek nöşyonlara e, kategoriler deniyor Kant'ın e, bu kategoriler arasında saymadığı yalnız iki e, evrensel e, ve zorunlu şey vardır. Kant e, zaman ve mekanı tatmaz kategoriler arasına. Saymaz. Ama biliriz ki her şey uzam içindedir zaman iç ve zaman içindedir. Niye katmaz? Kimin söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Fikrinizce. Yani her zaman bu oluşan Tam olarak değil. Yani kategorilerin tanımına göre her şey uzamdadır. Her şey bir uzama sahiptir. Uzam içinde yer alır ve her şey zaman içinde yer alır. Dolayısıyla bunun kategori olarak tayin edilmesi lazımdı. Tanıttırafından kategoriler listesine bunu Koyması gerekirdi. Her şeyin bir nedeni vardır gibisinden. Kant ve atevesinde aslında esrarengiz bir noktadayız. Çok bu çünkü bu üçüncü yeti zihnin üçüncü yetisi ile uğraşmaya girişti ciddi ciddi uğraşmaya girişti zaman. Özellikle yargı gücünün eleştirisinde üçüncü yani kitabındaki yaşlılık dönemi tabıdır. Orada karşılaştığı bir sorun. Apriyori sentezi, haz ve acı duyma yetisi için viretebilecek miyim? Bunun için çok uğraşıyor. Her yer yer işte bir zorlukla karşılaştığını itiraf ediyor. Ee, i̇ş çok karmaşıklaşıyor o konuda. Ee, mekan ve zamanı dışta bırakmasının nedeni o. Eee şimdi şöyle bir şey düşünün. Zaman eskiden Tant öncesinde e, nesnelerin bir özelliği olarak düşünülürdü. Nesneler uzam, ve zaman içindeydiler. Dolayısıyla kategoridir zamansallık. Temporalite. Yani şey için, Aristo için. Tant için değildir. Zaman çünkü eee Açıkçası insan zihninin algısına aittir. Açıkça söylemek gerekirse. İnsan zihninin içerisinde olup biten bir şeydir. Ve söylediği asla öznelcilik değil. Bunu örneklemek için Descartes'in örneğini verelim. Cogito diyordu. Ne diyordu orada? Kuşku duyuyorum. Öyleyse düşünüyorum. Demek ki varım. Öyleyse ben var olan bir, bir şeyim. Şimdi dikkat ederseniz Descartes bunu daha önce de söylemiştim. İnsanın tanımı olarak sunmak da çok ısrarlıdır. Bu insanın tanımıdır. O zamana kadar insan nasıl tanımlanırdı? Aristocu, skolastik falan filan düşünce çerçevesinde. işte rasyonel bir hayvandır. Akıl sahibi bir hayvandır ya da düşünen hayvandır. Halandır. Filandır. Dikkat ederseniz bu ceneralar içerisinde, türler ve cinsler içerisinde e, işleyen e, bir kategoriye bağlı olarak, bir predikat olarak e, tanımlanıyordu. Bu Descartes'le birlikte gelen bambaşka bir tanımdır. Çünkü öznenin içerisinde bir zaman vardır. Artık Descartes birlikte Descartes bu tanımında yani kuşku duyuyorum demek ki düşünüyorum öyleyse varım demek ki ben var olan bir şeyim zincirini zamansız diye niteler çünkü öznel farklı bir zamana aittir kuşku duyuyorsam mutlaka düşünüyorumdur yani bir düşünceden Başka bir düşünceye, ikincisine zorunlu olarak geçerim. Sonsuz bir bilişsel, lojikal, mantıki zaman mesafesi yani içerisinde. Aralıksız ee, geçerim. Ve ispatı da budur. Bu tasarımların birbirlerine ee, bağlanışları. Ee, dikkat edilirse Kant da Descartes'in bu cogitosunu alır. Yani bu tür bir öznelliği bu öznenin içerisinde geçen e, sonsuz kısalıktaki e, zaman sürecini kabul eder ama e, sonuncu bağlantıyı e, öyleyse ben düşünen şeyim e, bağlantısını o kadar acele değil der. Çünkü e, bir şey olmak öznenin kendisine içsel değildir. Kuşku duyuyorum, tamam. Düşünüyorum, tamam. Ama öyleyse ben düşünen bir şeyim, bunlar farklı tınlayan şeyler. Kendi tanımına ihanet ettiği bir üçüncü nokta vardır. Dolayısıyla Descartes'in kant'a göre. Orada bir kategoriyi devreye sokmuştur. Öznenin içerisindeki zamanı katletmiştir yani bir anlamda. Şimdi bu kategoriler meselesi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bu üçüncü kitap bildiğiniz gibi a priori haz ve acı duyma yetisini ayrıştırmaya çalışır. A priori haz ve acı duyma yetisi ise bildiğiniz gibi zorunlu olarak yargılara bağlanacak. Yani bir yargı verirken bir şey konusunda. Bu güzeldir, bu iyidir. Türünden. Olduğuna dikkat edin. bir Yargını. Yargılamak bu demektir. Bu kötüdür, bu iyidir. İyi ile kötü. Arasında olduğuna. Dikkat edin. Bu haz verir, bu acı verir. Türünden. İşlediğine. Dikkat edin. Şimdi bu ne demektir? O zaman. Bu bir süre sonra <gülüyor> yargı gücünün eleştirisi attı. Ee, kitap e, elbette e, Kant'ın sanat felsefesi denen şeyi oluşturacaktır. Onun temelini e, oluşturacaktır. Zaten Kant'ın sanat felsefesi de onun içindedir. <gülüyor> Kategoriler yargı gücünü anlayabilmek açısından yargı gücünün a priori olup olamayacağını ee, anlamak açısından çok büyük ee, önem taşıyorlar şu anlamda söz gelimi <gülüyor> şey açısından e, bilme eğitim açısından Arslan neydi bir hayvan familyası etoburlardan ee, şu şu şu özellikleri var bunları deskriptif olarak ortaya koyarım ve bir bilgisini oluştururum Arslan'a bu tekabül ederse Arslan'a bir obje olarak Arslan'a bilgim tamamdır peki haz ve acı duyma yetisi açısından bakıldığında estetiz açısından hissetme açısından bakıldığında işte Arslan budur yargısını İnsan bu böyle türden bir bilgiye dayandıracak değildir, zorunlu değildir. Mesela kafasında şöyle bir tasarım olabilir ee, insanın. Uzaktan bir homurtu geliyor, ee, ormandaki kuşlar havalanıyorlar, dallar sarsılıyor, ama bu arslandır. Yani bu tasarımların birleştirdiği. Bu tasarımları tümüyle bilişsel olarak değil de e, ama bu arslandır yargısını verir, verdirtecek e, şekilde örgütleyen başka bir zihinsel mekanizma e, olması gerekiyor. Bu zihinsel mekanizmayla Kant çok e, baş edememiş. E, çünkü e, gerçekten tanımın evinden kaçan bir şey, A priori kurallarını bu böyle bir zihinsel mekanizmanın oluşturamıyorsunuz. <gülüyor> e nerede ortaya çıkıyor bu zihinsel mekanizma? Tantın ünlü güzel nosyonunda sanatla ilgili olan ve yüce nosyonunda doğayla ilgili olan. Doğadaki amaçlılıkla ilgili e, olan Şimdi bir şey e, hatırlatayım, kısa bir geri dönüş e, orta çağ skolastiğine. E, Dunskotus vardır, şey e, işte özellikle Arap eserlerinin, Doğu eserlerinin bolca okunmaya başladığı bir dönemde, 12. 13. yüzyılda e, yaşayan bir düşünür skolastik, düşünür realist, e, düşünür. O çok farklı türden bir varlıktan, bir bireyden bahsettiği olur. O bunun gibi bir şey. Arslan canlılar arasında bir hayvan türü, onların etoburlar familyasından falan filan. Bu bir bilgidir. Realist bilgidir. Ama Arslan aynı zamanda başka türden bir yargıya da söz. Başka tür de delillendirebilir. Arslan, arslanın varlığı. Burada bir arslan var. Sözcüğüyle. Dikkat ederseniz, <gülüyor> güzel konusundaki bunun uygulanışı, güzel, bu güzeldir yargısı. Bu asla priori olmayacaktır. Böyle bir yargı. Evet. Neden apriyörü olamaz bunu söyleyebilecek olan var mı? Hegel öyle diyecekti sonra. Tam da o yüzden olamaz. Ama da sanki o değildir. Hegel'in anlamadığı bir başka bir nokta yüzünden Kant. Böyle bir şeyi ortaya atıyor ya da karşılaşıyor. Böyle bir durumda. Ne olabilir? Evet. Çok emin değilim ama <gülüyor> Duskotus'un daha önce de bahsettiğim bu Hayeketis Latince zor bir terim. Bir şeyin işte bu, bu. Yani yargının ta kendisi. Yargı verme ediminin ta kendisi bir objeye sahip olduğunda, aslan dediğimiz bir objeye sahip olduğunda Aslanın kendisini aşan bir tür aslan algısı imgesi devreye ee, girecektir. Aslanın hissedilmesi. İşte yerler sarsılıyor bilmem ne falan filan. Ya da bir depremin hissedilmesi gibi sanki. Ee. Ama dikkat ederseniz sanat eseri nasıl işler? Herhangi bir sanat eseri, resim söz gelimi resim ee, modelinde ee, hissettiğiniz bir aslan vardır bir müzik parçasında bir kükreyiş ama arslan aslan değildir ama aslanı hissedersiniz bir müzik parçasının ee, içerisinde yani bir feeling olarak ee, hissedersiniz elinizden kaçan bir nosyondur elbette işte bu aslan Dediğinizde, Bu bilişsel bir arslan değildir. Kognitif bir arslan Değildir. Ancak sanat eserinde mümkün olan bir Arslandır ya da doğrudan Yaşam içerisinde Mümkün olan bir Arslandır. Arslanla bir yerlinin karşılaşmasını Düşünün. İşte tam da ee, galiba bu yüzden e, a priori bir yargı üçüncü yeti için e, kan tarafından bulunamadı. Ya da a priori olabileceği ispat edilemedi. Diyelim. Çünkü aklı aşan bir noktası var ya şey yaşantının yaşamın ta eee kendisine sahip olduğumuz akıl yetisine baskın çıkan, onu alıp götüren, peşine düşüren. Mesela doğanın bir amacı var mıdır? Kant için bilme yetisi buna cevap vermez. Anladığı bir sınırlıdır. İsteme yetisi, arzulama yetisi. Doğanın değil bizim bir amacımız olup olmadığını anlatır <gülüyor> Tanrı'nın bir amacı var mıdır Spinoza bunu radikal şekilde reddetmişti ee, Tanrı bilinebilir mi Kanta göre bilinemez çünkü Tanrı bir idedir ve ancak ikinci yetiyle ilgili olarak söz konusudur çünkü Tanrı'nın bir görünüşü yoktur Sadece ahlaki açıdan bir varoluşu vardır. Ahlaki bir bağ olarak varoluşu vardır. Bilinebilir bir şey olarak varoluşu yoktur. Bilme yetisi açısından Tanrı diye bir şey hesaba katmıyor aslında. Ama üçüncü yeti söz konusu olduğunda yani doğayla insanın teması, temas ettiği gerçek anlamda temas ettiği yeti söz konusu olduğunda Tanrı ne oluyor? özgürlüğü. Tanrı bir anlamda doğadaki amaçlılığın kanıtı oluyor. Her şeyden önce. Doğanın bir amacı vardır diyemiyorsunuz. Bilme yetisi açısından. Ee, ya da arzulama yetisi açısından. Özellikle arzulama yetisi açısından e, doğanın hiçbir amacı olamaz. Dikkat ederseniz. Ama hı, hissetme yetisi. Ee, açısından zihnin e, doğada bir amaçlılık varmış gibi gözlemlediğiniz anda yüce bir şey karşısında olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ünlü suplim kantın suplim yani bir huşu duygusu bir şey e, dua karşısında duyulana o huşu diyor e, sanat eseri karşısında duyulana ise güzellik hissi ee, diyor. İkisi aynı kökenden. Yalnız huşuyu daha olumsuz bir, daha sert ve daha esrarengiz bir duygu olarak tanımlıyor. Ee, ondan sonra e, bu yargı gücünün kritiği elbette duyguların, bu tür duyguların ve temelde bu iki duygunun güzellik duygusuyla e, sanat eserindeki Güzellik duygusuyla huşu duygusu arasında ve üzerinde bir tartışma. Buna katılan duygular, tasarımlar, tasarımları nasıl işlediği bitimsiz bir tartışmaya dönüşüyor. Tant'ın, yargı gücünün eleştirisi. Şimdi bizim açımızdan <gülüyor> bu işin önemi görsel olsun olmasın bir sanat eserinin bir tür kompozisyonu olduğudur. Her şeyden önce. Zorunlu olarak bir kompozisyon olduğudur. Ama bu kompozisyonun içindeki yargılar, tasarımlar, diyelim, bilişsel biçimde örgütlenmiş olmak zorunda değildirler. Bu sanat eseri olmaktan çıkar. Yani arzulama yetisi açısından örgütlenmiş değildirler. Kanta konuda çok emindir. Bir e, elma resmi sizde onu yeme ihtiyacı uyandırmadığı ölçüde sanat eseridir. Kant açısından. Bir elma elbette huşu vermeyecektir. E, i̇nsana ama e, mesela şöyle bir an Düşünemez misiniz? Elma ağaçları hafif bir esinti var. Ne arkada güneş batıyor. Bu Kant'ın doğadaki suplim dedi, yüce dedi, şeye tekabüle Arzulanır diye bilinebilir değil. Orada artık elma ağacıyla bilişsel olarak ilgilenmiyorsunuz. ...onu arzulamıyorsunuz... ...yemek istemiyorsunuz... ...bütün bunlar askıya alınıyor... ...ya da aşılıyor... ...imaginasyon tarafından... E, ...akıl aşılabiliyor... ...akıl baş edemiyor... ...böyle bir durumla... ...yasamasını... E, ...koyamıyor... E, ...o zaman... ...bu iki duygudan birisine kapılmışsınız demektir... ...güzellik yargısı... E, ...ve yücelik üzerindeki yargı söz keimi dünyaya karşı bir saygı hali saygı duyma hali ilginçtir Kant tuhaf bir şekilde saygı falan türünden insan duygularını estetik alanda düşünür de değil ahlak açısından pratik Aklın pratik kullanımı dediği alan açısından düşünmez. Çünkü e, saygı duygusu, e, saygı duğma e, duygusu emredildiği için olduğu durumda tümüyle kültürün alanına aittir. Duygu falan değildir. Orada özgür de değilsin. Ama <gülüyor> bu üçüncü yeti içerisinde, bu üçüncü yetinin bu bir anlamda çıldırması, aklın ötesine geçmesi e, çerçevesinde. Genel olarak kainat karşısında duyduğunuz bir kozmik saygıdan da bahsedebilirsiniz ki e, herhalde kantında bu üçüncü eleştiriyi yazarken arzuladığı böyle bir e, duyuşu e, hissettirmek. Vacı açıdan Pinoza'ya çok benzer bir tarafı var.